Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Bugün kısa bir süre önce kaybettiğimiz avukat Hakan Bakırcı için Başka. ve bu programı ona adayarak başlayacağız Çünkü Hakan bakırcıoğlu hem ofis arkadaşım hem de çok önemli bir davada birlikte çalıştığımız bir arkadaş Hakan Bakırcıoğlu Krarant davasında 2007'den beri beraber davayı takip ediyoruz maalesef çok üzücü bir sonuçla geçirdiği ciddi bir Kanser e, hastalığı sonucunda kendisini hafta e, sonu, geçtiğimiz hafta sonu kaybettik. Ve cenazesi de salı günü defnedildi. E, Hakan'la ilgili konuşacağız ama önce ben hem de avukatlığını yaptığı Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Sayın Yetvard Danzikyan'la Hakan'ı biraz konuşup ondan sonra da ee, diğer konuklarımızla Hakan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Etvat ee, Bey sizin bu gazete çıkarma konusunda tam da çok sıkışık olduğunuz bir günde programı kayıt için davet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Hakan'la ilgili sizde çok şey yaşadınız. Davanın takibinde çok beraber oldunuz. Ve Hakan'la ilgili düşüncelerinizi duygularınızı Sizinle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Teşekkürler Bahri Hocam beni de davet ettiğiniz için bu yayına. Evet bugün zaten çarşamba yapıyoruz bu kaydı. Çarşamba günleri adosun geleneksel olarak gazeteyi son şeklini verip matbaya gönderdiğimiz gün değer cuma, çarşamba günümüz kurulduğumuzdan beri böyle geçer. Bugün 5 Nisan ayrıca bu kaydı yaptığımız gün. 96 yılında bir 5 Nisan günü yayınlanmış. Öyle çıkmış. mi? Evet. Avukatlar Günü'nde. Ee, evet. 27 Nisan, 27 yıl oldu özür dilerim. 1.5 5 Nisan günü çıkmıştı Geza August 96 yılında. Bugün böyle homalı bir faaliyet içerisindeyiz. Her çarşamba zaten yoğun Bu çarşamba zaten hakan anıyoruz. Kastımızda ağırlıklı olarak. Yani her şey mesela olacak olduk Ağustos'ta ağırlıklı olarak hakan bakıcı olunca. Anıyor olacağız. Yazılarla, fotoğraflarla, anılarla. Zor bir gün. Yani pazardan beri zor geçiyor için. Bahri Hocam siz de öylesiniz zaten. Evet. Bir yılda aşkın süredir bir hastalığı vardı. Ondan sonra o bir yıllık süreç içerisinde sık sık konuştuk kendisiyle. Fakat son iki hafta aşağı yukarı yoğun bakım kaldırdılar. O zaman 3 haftada zaten gözümüz kulağımız hastanedeydi. Fakat pazar sabahı kötü haberi aldık. Çok e, genç bir kayıp, erken bir kayıp gerçekten. Yani e, insan gerçekten e, zorlanıyor, cümle kurarken de zorlanıyor. Siz de İnanam i̇nanamıyoruz. Siz de bu sayımız için bize kısa bir e, yazı göndermiştiniz. Bütün yazlar öyle. Yani inanmakta zorluk çektiğimiz... E, kabul etmekte zorluk çektiğimiz bir kayıp oldu bu. Hakan yani bizim e, din terlesinin avukatıydı. Gazetemizin de avukatıydı aynı zamandan. Bunların ötesinde çok çok çok iyi bir dostu. Pırıl pırıl bir insan. Yani zeki, nazik, e, zarif, e, her sorumuza sıkılmadan cevap veren e, ve çok dikkatli çalışan, e, çok titiz çalışan bir avukat. Onunla bilhassa bu kamu görevlerinin yargılandığı ee, 2016'da e, başlamıştı o dava, evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani cinayetten e, 9 sene sonra neredeyse e, 9 yıl boyunca e, kamu görevlerinin yargılanması mümkün olmamış. Yani 2020'de cinayetin işlediğini hatırlayacak olursak kamu görevlerinin yargılanmasına dediğim gibi yani 8-9 yıl sonra başlayabildi. Ve bilhassa kamu görevlerinin yargılandığı e, duruşmalar boyunca, dava boyunca ne kadar titiz, ne kadar yoğun çalıştığını... Gözlerimizle gördük. Her duruşmada Şöker'e beraber beraberdik Ben belki kamu görevlileri faslında 3-4 duruşma kaçırmışımdır. O da iş yoğunluğu nedeniyle. Her seferinde hem duruşma öncesinde hem duruşma arasında hem duruşma sonrasında siz de baktınız hocam zaten orada. Analizler yapıyorduk. Bundan sonrası nasıl gidebilir, nasıl gelişir, bunu konuşuyorduk. Nerelerde açıklar var. Nerelerden gerçeğe ulaşabiliriz. Onun hesabını yapıyordu sürekli. Sabahlara, her kritik duruşmalar öncesinde sabahlara kadar Çalışırdı, e, görürdüm, fark ederdim onu zaten. Ama hiç e, performansında yani zihinsel performansında en ufak bir düşüklük olmazdı. O sabahlara kadar çalışmanın getirdiği yorgunluğu duruşma salonunda görmezdiniz. Siz zaten yan yana oturuyordunuz hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz. O, evet. E, haline... Ama zaten zaten duruşmalara neredeyse e, bizlerden önce gelip e, yerinizi veyahut da duruşma kapısındaki Nöbetinizi e, alırdınız e, sizi her duruşma hemen hemen e, hatta ben e, sizin gelemediğiniz günleri anımsamıyorum e, orada olurdunuz. Evet e, yani Hakan e, din cinayeti davası için söyleyecek olursam e, hukuki açıdan bütün imkanları değerlendirme yanlısıydı. E, çünkü Kamuoyunda genel bir beklenti vardı, siz de biliyorsunuz. Yani bu davayı kapatacaklar, bu davadan bir şey çıkmaz gibisinden. Din ailesinin kendine göre haklı gerekçelerle zaten davaya katılmayışı vardı. Çünkü onlar bunun bir tiyatro olduğunu zaten daha kamu görevleri davası başlamadan önce bir beyanatla söylemişlerdi ve onları zaten hepimiz haklı görmüştük. Bunun dışında yani din ailesinin dışında kamuoyunları bazen ya işe niye e, lağmanın üstünü kaba zaten bilmiyor musunuz gibisinden. Serzenişler ve kanık olduk biz. Dediğim gibi bunu din kailesinin tutumundan ayrı tutuyorum. Altını ısrarla çiziyorum. Ama Hakan e, her durumda zaten din kailesi çok sıkı bir e, iş birliği içerisinde yürüttü bütün bu süreci ve ne denenebilirse e, ne varsa onu değerlendirme yanlısıydı ve e, çok dikkatli... E, titiz korularıyla e, davanın ilerlemesine bir kere e, yol yolaçanlarından birisi oldu. Kamu görevlerinin yardımlanması kolay olmadı. Avrupa İnsanları Mahkemesi'ne gidildi. E, bunların hepsi bir süreç. Buna benzer talepleri oldu. NİT görevlerinin dinlenmesi için büyük talep, çalışmaların talepleri oldu. Ve her duruşmada bir taleple neredeyse e, davayı ilerletmeye çalışıyordu. Onun bu çabaları çalışıyordu. E, Keşke bir sonuca vardı. varsaydı onu görseydi yani. Ee, ona da üzülüyoruz ayrıca. Yani e, çokca masal fetti çünkü. Yani bence zaten... bence bence bu konuda üzülmeyin. Çünkü e, özellikle kamu görevlileriyle ilgili davanın açılması başlı başına Türkiye koşullarında yani cezasızlığın devlet politikası kamu görevleriyle ilgili cezasızlığın devlet politikası olduğu bir dönemde e, başarıldı e, ve e, bence açılan bu davada hem yargılanan sanıklar hem de e, dinlenen tanıklarla ve gelen belgelerle bu e, durum bence açıklığa kavuştu ve Hakan da ben de bu konuda e, müsterihlik, e, siz de müsterih olun çünkü e, hakikaten dava e, aydınlığa kavuştu bence. Birleriyle ilgili cezalar az verilmiş olabilir, birleriyle ilgili cezalar e, eksik olmuş olabilir. Ama sonuçta davayla ilgili en önemli şeyler aydınlandı, en önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Bir hukukçu olarak, bir avukat olarak, davanın bir avukatı olarak ben de bunu söyleyebilirim size. Evet, şunu da eklemek isterim ee, hocam. Yani Hakan'ın hakikaten sadece din kaydı, avukatlığı tabii çok önemliydi. hayatının büyük bir kısmını kapladı ama sadece bununla da açıklamak istemem. Çok aile hikayesi açısından bu toprakların tarihini anlatan bir özelliği vardı Hakan'ın. Adıyaman'daki çocukluğu babasının memuriyeti nedeniyle Gaziantep'te geçen gençliği ve orada çalışarak, kendi başına çalışarak hukuk fakültesinin kazanması, İstanbul'a gelmesi 90'larda ve üniversite yıllarından itibaren hep hak mücadelesi içerisinde olan birisi Hakan. Birazdan Emre taktürk bağlanacak, o daha iyi anlatır tabii bunları ama sendikalara danışmanlık yaptığı, onlar için çalıştı. İnsan, hak, insan hakları derneği ırkçılık bayramcılığa karşı komisyonda çalışı doksanlarda e, hep bir hak mücadelesinin içerisinde oldu Hakan. E, bunların ötesinde yani bir çok iyi bir hukukçuyu kaybettiğimiz için e, üzülüyorum. Ama çok iyi bir dostu kaybettiğim için de üzülüyorum aynı zamanda. E, yani derler ya acımız tarihsiz. diye e, açıkçası ne alışabildim ne başka bir şey. Yani e, siz Tabii daha yakındınız ee, ama biz de yakındık. Ee, çok zor hocam yani anlatıyorum konuşuyorum ama yani inanın bazen şey oluyorum yani kendi sesime yabancılaşıyorum diyebilirim. Yani. Evet yani biz de e, Hakan'ın e, yaşam hakkına, insan haklarına saygısından öte, e, dolayı e, ne kadar duyarlı bir... Arkadaş olduğunu biliyoruz ve aslında işte e, bu kaydın yapıldığı 5 Nisan günü Hakan aramızda yoktu ama Hakan'ın aramızda olmaması Avukatlar Günü'nde Adalet mücadelesinde bir eksik değil çok eksikti bence ve bu eksikliği hep yaşayacağız. Evet hocam evet. dediğim gibi. Buyurun hocam. Evet evet, evet. yani bu, bu konuda e, bunu zaten herkes e, kabul edecek ve herkes e, görecek. E, bu eksikliği doldurmak mümkün değil ama e, Hakan yaptıklarıyla, Hakan kişiliğiyle, Hakan dostluğuyla, e, avukatlığıyla hep aramızda olmaya devam edecek. Evet hocam onu hep anacağız, özleyeceğiz. Cenazesine katılan kalabalığın genişliği de zaten bu büyük kalabalık da gösteriyor. E, dündü, e, salı günüydü cenaze, e, Kuru Kapı Kilisesi'nde. Orada kalabalığı görünce bir kez de anladım ki Hakan çok başka bir insan. Çok sevlendi bir insan aynı zamanda. Biliyorduk zaten bunu ama e, cenazede bunu da görmüş olduk. Ben e, müsaadenizi isteyeceğim. E, buradan... Ailesine eşine, ailesine, eşine, yakınlarına, sevenlerine bütün hukuk camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Yetvat. Ben de Agos ailesine başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin yayın bundan sonraki kısmı için. İyi Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Emel'ciğim geldiniz mi? Geldim evet, merhaba. Merhaba. Bu programı özellikle adalet ve e, hukuk mücadelesinde, hak mücadelesinde büyük emeğe geçen avukat arkadaşımız, dostumuz, hatta ofis arkadaşımız sizin ve benim ofis arkadaşımız Hakan için ayırdık. Hukuk güvenliği programı açısından Hakan'ın yaptığı avukatlık. Girdiği davalardaki verdiği mücadele ve titizlik çok önemliydi. Ben e, sen de e, bunu doğrulayacaksındır sanıyorum. Sadece Hrant davası değil. Tabi. Bu davanın dışındaki bütün dosyalarında da Hrant e, Hakan sadece e, yani e, herhangi bir avukat gibi değil bir bulmaca bilmece çözen insan titizliğiyle ve dikkatiyle hatta ben diyorum ki kendisine de söylemiştim bunu Sherlock Holmes şüpheciliği ve ayrıntısıyla derinlere kadar dalar ve dosyayı o şekilde e, e, hazmederdi ve hakim olurdu e, senin de e, çok özel dostlukların olduğunu biliyorum. E, hafıza Merkezi'nden e, onunla çalışmalarının olduğunu biliyorum. Doğrusu bu program sensiz ve senin Hakan'la ilgili söyleyeceklerin olmadan çok eksik olurdu. Neler e, söylemek istersin sevgili Emel? Çok teşekkür ederim. İzninizle Bahri abi diyeyim. Lütfen. E, çok üzgünüm. En başta sevgili Şisibel e, ailesi, biz dostları hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Bizim için çok kıymetliydi. E, hakikaten hayatta tanıdığım en vicdanlı, en çalışkan, en mücadeleci insanlardan biriydi Hakan. Neredeyse bu zamana ait olmayan ruhlardandı. E, bana sorarsanız onu aslında hastalığı değil bu topraklarda yaşanan acımasızlıklar öldürdü öyle e, diyebilirim öyle hissediyorum. Son zamanlarda son günlerde yazıldı e, bilenler vardır. Nineleri dedeleri 1915'te yetim kalmış çocuklardan da Hakan'ın. Kaç kuşak susarak hayatta kalmak için dilini, dinini, kültürünü e, yaşayamadan gitti. Hakan bence e, bu ağırlığı ruhunun derinlerinde en derinlerinde taşıyan bir insandı. Çok derin bir empati duygusu vardı ve öyle düşünüyorum ki bu derin empatisi ve adaleti olan açlığı, kırılganlığı o hepimize geçen zaman zaman e, yalnızlığı da bu bütün bu acılı tarihinden e, geliyordu. E, neredeyse genetik olarak böyle ruh, ruh, ruhsal kodlarında o acıyı ve ağırlığı taşıyan biriydi. Çünkü yani çok hep yazıldığı, çizildiği gibi aslında bütün yani 1915 yaşanırken o dönem bütün bu acılı tarihsel dönemi hem dünyanın büyük bir kısmı hem de aslında bu topraklardaki insanların büyük bir kısmı seyretti fiilen katılmayanları Bütün bu ağırlığı hep taşıdığını düşünüyorum gerçekten. Tanıyanlar bilecektir onun o özel halini. Hep, hem burada gibiydi hem değil gibiydi. Ee, ne diyeyim bilmiyorum. Öte yandan gerçekten e, çok sevgi dolu bir insandı. Hep, e, herkesi çok sevdi ve çok sevildi. O kadar çalışkan, o kadar sahiciydi ki bırakın dostlarını hiç onun gibi düşünmeyen mahkeme heyetlerinde, hakimlerde, savcılarda bile büyük bir saygı uyandırdı. Kendi tarzı içinde, sahiciliği ve olgunluğu içinde. Ee, ...Ermeni toplumunun ve kendi kuşağının bence en cesur e, insanlarından biriydi. E, dolayısıyla aslında e, onu anlatmak için ne söylesek az aslında. E, yani ben tabii ki arkadaşımı, dostumu kaybettim. Yokluğunu zamanla daha çok hissedeceğim, onu biliyorum. E, duygularımızı tarif edecek söz böyle zamanlarda pek mümkün olmuyor... Umarım biz geride kalanlar onun değerlerine sahip çıkarak adalet arayışımıza yolumuza devam edebiliriz. Gerçekten yeri doldurulmaz bir insandı. Dili geçmiş zamanla konuşmaya bile yani şu anda Bilim varmıyor değil geliyor mi? öyledir evet evet. Alfonso Yelmar, denizin yaladığı yumuşak kumun yanında. Onun küçük ayak izi artık geri gelmiyor. Sadece keder ve sessizlik dolu geldi. Derin sulara kadar. Sadece sessiz acılardan oluşan bir yol geldi. Köpüğe kadar. Tanrı bilir sana hangi ıstırabı eşlik etti. Sesin hangi acılara susturdu. Şarkının şarkısında sakinleşerek uzanmak. Deniz kabukları, denizin karanlık dibinde şarkı söyleyen şarkı kabuklu. Alfonsina'yı yalnızlığınla bırakıyorsun. Hangi yeni şiirleri aramaya gittin? Rüzgar ve tuzun eski bir sesi ruhunu kırıyor, alıyor ve rüyalardaki gibi Oraya gidiyorsun. Uyuyor. Sina deniz gibi giyinmiş beş küçük deniz kızı seni alacak. Yosun ve mercan yollarından ve fosforlu deniz atı senin yanında bir tur yapacak. Ve suyun sakinleri oynamaya gidiyor. Yakınında, senin yanında. Lambayı biraz indirin. Bırak uyuyayım hemşire huzur içinde. Ve ararsa ona burada olduğumu söyleme. Ona Alfonso'nun geri gelmeyeceğini söyle. Ve eğer ararsa ona asla burada olduğumu söyleme. Gittiğimi söyleme. Salı günü Hakan Bakırcıoğlu'nu kiliseden uğurlarken koru şarkısında Mercedes Sosa'nın cenazesinde ilk defa bir Katolik kilisesinde söylenebilen yine Mercedes Sosa'nın söylediği bu şarkının sözleri geldi ve o korodan sadece bunları duydum ve bunları dinledim. Şimdi Mercedes Sosa'dan kendi söylediği ama onun cenazesinde de Herkesin bunu söyleyerek Uğurladığı şarkıyı dinleyelim 95.0 Açık Radyo'da 6 Nisan 2023 günü Hukuk Güvenliği programı Kısa süre önce kaybettiğimiz Avukat Hakan Bakırcıoğlu Arkadaşımıza hasredildi Çünkü hukuk güvenliği Adalet ve vicdan mücadelesinde e, yeri doldurulamayacak arkadaşlarımızdan biri. Söylemiştim ki e, 5 Nisan'da Hakan yok. Aramızda sadece bir avukat eksik değil, çok avukat eksik hukuk mücadelesinde. Şimdi e, hem arkadaşları hem de çalışma arkadaşları e, biraz evvel e, programda konuştuğumuz Sayın Avukat Emel Ataktürk, sevimli arkadaşımız, hem Avukat Ergincimen arkadaşımız ve hemen sonrasında bağlanan Avukat Fethiye Çetin arkadaşımız. Ee, tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Evet, e, şimdi e, programımızın ikinci bölümünde e, sevgili Avukat Emel Ataktürk, Avukat Ergin ve Fethiye Çetin arkadaşımız var. Hakan Bakırcıoğlu'nu konuşuyoruz. İsterseniz sırayla e, Emel Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Sonra Ergin Bey'e, sonra da Fethiye Hanım'a geçelim. Gerçekten biraz önce de söylediğim gibi şu anda hepimiz çok adeta dolmuş durumdayız. Biraz önce yine taziyeden e, geldim ve e, gerçekten çok üzgünüz. Sanıyorum biraz e, zaman geçmesi gerekecek ve o zaman da tabii ki yokluğuyla ve onun yarattığı duygu durumuyla karşılaşıyor olacağız. Hakikaten hukuktan ziyade en az onun kadar Hakan'ın yokluğunu konuşmak, onun yarattığı duygu durumunu konuşmak istedim bugün. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için eminim sevenleri ve ailesi için bu program çok başka bir anlam ifade edecek. Ee, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Emel Hanım, sevgili Emel. Ee, Ergincim, sen hem Hakan'la çok yakın arkadaş, hem de davaların takibinde birlikte olan arkadaşlarımızdan birisiniz. Ee, Hakan Bakırcıoğlu ile ilgili Neler söylemek istersiniz? Onun kaybıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, sevgili bayciğim, şimdi Hakanla aslında ben çok eski bir tanışıklığım yok. Ee, Hakan ne zaman tanıdım? Hrant ee, davasıyla beraber tanıdım. Fakat e, şimdi Hakan'ın e, Hakan'ı kaybettiğimiz haberi geldiğinde çok orantısız bir e, duyguya kapıldım. Yani. Orantısız derken bu kadar kısa süre içinde tanıdığım insanın kaybetmenin bu kadar ağır bir e, travma bende yaratacağını aslında düşünmemiştim. E, hastalığının başında e, ben bilmiyordum. Kendisi aradı ve bilgi verdi ben e, hastalığıyla ilgili. E, böylesi olaylarda tabii denilecek şeyler çok belli e, ve e, o belli şeyleri gene konuştuk. Ee, ama e, işte iki gün önce senin e, Whatsapp e, yoluyla bizi haberdar ettiğini, e, Hakan'ı kaybettiğimiz yolunda bunu duyduğunda ne hissettim biliyor musun? E, ya Kendimi mağdur hissettim garip bir şekilde. Yani belki bu bizim materyalistliğimizden de kaynaklanan bir şey. E, Hakan nasıl olsa gitti. Ee, biz ne yapacağız e, Hakan'ın üzerine? Yani böyle bir duygu biraz kazıyınca e, herkes için söylemeyeceğim bir şeyi e, düşündüm. Yani Hakan bu e, sevginin ve iyiliğin yani insanda vücut bulmuş hali gibi bir şey e, geldi bana aklıma. Hem onun tavırları, davranışları her şeyle, sesinin tonuyla meseleleri anlatmasıyla, kızmasıyla kızışı da ayrı bir <gülüyor> e, olaydı benim için Hakan'ın. Çünkü hep e, onunla birlikteliğimiz, arkadaşlığımız hep hramping e, dosyasının üzerinden yürüdüğü için e, kızgınlığımızı biliyorduk. Bu şekilde e, dile getireceğimizi. Usancımız da biliyorduk. E, yani e, Hakan gerçekten de beni çok eksiltti. Yani onu hissediyorum ben. Yaşının genç olmasından falan değil. Tabii biz artık yaşandıkça bu haberler bize çokça gelecek arkadaşlarımızı kaybettiğimiz haberleri ama yani ki biraz fazla oldu gitme geliyor yani Hakan daha fazla Hakan da daha fazla bu dünyada birlikte olmamız gerekirdi diye düşünüyorum bu bahsettiklerim sadece Hakan'la ilgili benim duygularım da ama bunun dışında şunu söyleyeyim yani Frontic dosyası önemli bir tarihi bir dosya ve o Frontic dosyasının her bir klasörünü neredeyse ezberi bir şekilde e, bilen bir eee arkadaşımızdı. E, bunu bu, bu derecede o dosyaya vakıf olması sadece hukukçuların değil, e, grantın insanlarda uğrattığı o ağır ruhumuzda hepimizin ruhunda e, o, ortaya koyduğu o travmanın da çok daha fazla e, ortaya çıkış şekliyle de ilgiliydi o kadar o kadar kâğıt neredeyse ezbere durumda olması e, meselesi. Dediğim gibi bazı kelimeler gerçekten de e, kifayetsiz oluyor. E, Hakan için de durum bu. E, Hakan yani bizi eksiltti. Bayağı beni şahsen çok eksiltti. Sizleri de biliyorum da çok bireysel olarak konuşuyoruz tabii şimdi. E, uzun süre Hakan'ın e, Hakan'sızlığa e, alışabileceğimi zannetmiyorum. Her aklıma geldiğinde onun o güler yüzünü, o e, yumuşacık o ses tonunu falan hep hatırlayacağım ve uzun sürede e, bu hal üzerinden kalkmayacak gibi geliyor Bahri'cim. Şimdi ne diyeceğim bu oldu. Ama bir şey söyleyeyim Hakan'la son konuşabildiğimiz zamanlar diyeyim hastalığından önceki zamanlarda e, sen e, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra hep şunu söylerdi. Ya Ergin abi bizim kültür arkadaşımızdı. O bizi sinemaya götürür, tiyatro konuşurduk, kitapları konuşurduk. Yani şimdi senle bunları yapamıyoruz derdi. Biraz şekvaliydi. Onun için evet. Hakan'ın bu sözlerini hatırlıyorum. Ve tabii, evet ve tabii bütün bunlara rağmen nasıl teselli olabiliriz diye düşündüğümde Sevgili Fethiye arkadaşımıza bundan sonra bir söz vermeyi düşünüyorum müsaade ederseniz. Nasıl teselli olabiliriz diye düşündüğümde biraz evvel şarkısını dinlediğimiz Alphonsina Elmarın söyleyicisi, yorumcusu Mercedes Sosa'nın başka bir şarkısı geliyor aklıma. Şirilli şair Violetta Har Harra'nın. İşte bu Franco dönemindeki korkunç dönemde e, asılmak üzere olan 18 yaşındaki Carlos'un sözüyle e, başlayan bir şiir bu. İşte e, yine yönetimin adamlarından bir papaz geliyor ve 18 yaşındaki çiftçi işçi Carlos'a soruyor. Diyor ki son istediğin bir şey var mı? O da gracias a la vida. Teşekkürler hayat. Verdiğin evet. her şey için. Hayatın sesi ve kelimelerim, düşüncelerim, sözlerim, annem, dostlarım, kardeşim ve parlayan güneş ve aşkın izleri için. Teşekkürler hayat. Verdiğin her şey için. Duyduğum sesler gece gündüz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 Tanıştırdığın için teşekkürler hayat. Şimdi Mercedes Sosa, gracias a la vida. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı Hakan Bakırcıoğlu için burada çok sevgili arkadaşları, avukat arkadaşları, koca rant davasını birlikte yürüttüğümüz arkadaşlardan Avukat Emel Ataktürk, Avukat Ergen Cinmen ve Avukat Fethiye Çetin varlar. Şimdi e, sözü ve özellikle davanın ilk başından itibaren çok büyük emekler çeken Fethiye Çetin arkadaşımıza vermek istiyorum. E, bu kayıp, bu acı ve Hakan Bakırcıoğlu için neler söylemek istersiniz sevgili Fethiye? E, çok zor e, bir Konuşma bu benim için. Ee, Ağustos bir yazı istemişti. O da benim için çok zor bir yazı oldu. Bazı haberler vardır. Ne kadar kendinizi hazırlamış olursanız olun, oturur yüreğinize. Altından kalkamazsınız. Gerçekten zalimdir bazı haberler. Derinden yaralar. Çaresiz bırakır, kolunuz kanadınız kırılmış gibi olur. Ee, bu haber... Gece yarısından sonra geldi bir mesajla, e, Hakan'ı kaybettik diye. Gerçekten e, parçalandı, içimde bir şeyler kırıldı. ilk bu boşluk nasıl doldurulur diye düşündüm çünkü <gülüyor> Hakan'ın e, ardında bıraktığı boşluk doldurulacak gibi değildi. Hakan zor zamanlarının insanıydı. Acıları vardı, kendi acıları vardı, atalarından aldı, çok ağır acıları vardı. Ama bütün bu acıları umut ve inançla yorabilen biriydi Hakan. Gençti, hani ölümün hiçbir şekilde yakışmadığı yani gençlikte biriydi. Ama aynı zamanda bilge bir insandı Hakan. Haberi ilk yine aklıma gelenlerden biri şu oldu: biriki bankamız da bizim, hapızımız ranting davasının da hafızasıydı ve sıkıldığınızda, evet, evet Hakan'a soralım belirli uzun süredir Hakan'ın e, hastalığını biliyordum, <gülüyor> takip ediyordum ama hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığımızda bununla e, öğrendim. İlkeli de hakan ortama göre şekil alanlardan şekil değiştirenlerden değildi. Güvenliydi, samimiydi, dinletirdi kendini ve onu dinlediğinizde ona inanırdınız. ...inandırıcı bir insandı. O bir işi aldığında ...ince ince o işi örer... ...en ince ayrıntısına kadar... ...o işi... ...önünüze getirirdi. Ona iş verdiğinizde asla arkanıza bakmazdınız. Arkanıza bakmanız da... ...yerekmezdi. Şimdi... Hakan'a hep birlikte veda ettik ve onu yolculadık. Sadece bir şey söylemek istiyorum burada bitirirken. Hakan senin boşluğun doldurlamayacak Çünkü biliyorum geceleri uyumaz çalışırdı. Aklıma bir şey takıldığında dosyalara gömülürdüm. Kıpkırmızı gözlerle ertesi sabah hazır olurdun hayata. Senin gibi olmasa da bu davaya hepimiz bir biçimde sahip çıkacağız. Sözün arkasın arkanda olmasın. Sözün söz Hakan. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Fatihciğim çok teşekkür ederim. Ergin, Emel eklemek istediğiniz şeyler var mı? Allah şu anda bir şey yok herde. Hem çok şey var hem hiçbir şey yok. Bir kez daha sevgili Hakan'ı andık işte. Hepinize ben iyi günler diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz Ergin. Cem ee, Onu çok sevdiğimi, çok saygı duyduğumu ve çok özleyeceğimi söyleyebilirim. Evet bazı arkadaşlar e, avukat arkadaşlar yani Hakan'ın sert bir tavrı olduğunu söylerdi. Oysa e, ben bunun hep sıcacık gülümsediğini karayağız derler ya tam da öyle bir delikanlıydı ama geriye dönüp belleğimle onun yüzünü hatırladığımda ve resimlerine baktığımda o kadar yalın ve dürüstlüğünü gizlemeyen Kaşları, gözleri, dudakları, yüz hatları vardı. Ve biraz evvel Fethiye'nin söylediği gibi ben de e, Hakan'ın ölüm haberini aldığımda ki bir süredir doğrusu ben de yakıştıramasam da bu kadar genç, bu kadar dinamik bir insana yakıştıramasam da e, bu sonuca kendimi alıştırmaya çalışıyordum ve sonra dedim ki onun e, yokluğunu nasıl dolduracağız? Onun eksikliğini nasıl dolduracağız? Yani onu çok özleyeceğim, eksikliğini hep hissedeceğim ve belki de. Bu nedenle hep benim yakınımda ve bizlerin yakınında olacak. Hakan 5 Nisan Avukatlar Günü'nde aramızda olmayan bir avukattı. Ama Hakan'ın aramızda olmayışı Avukatlar Günü'nde adalet mücadelesinde bir Avukat eksikliği değil, çok eksikliği. Bu nedenle e, onun eksikliğini dolduramayacağımız kaygısını ben de yaşıyorum. E, ama onun takip ettiği davalarda biz de elimizden geldiğince onun yerini tamamlamaya çalışacağız. Dolduracağız demiyorum, tamamlamaya çalışacağız. Ee, bugün e, ha, e, Hukuk Güvenliği programında Hakan için ayırdığımız Hukuk Güvenliği programında e, programımıza baştan katılan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yedvard Danziken arkadaşımıza, e, Avukat Emel Atak Türksevindi arkadaşımıza, e, Avukat Ergen arkadaşımıza ve Fethiye Çetin arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen kayıtta emeği geçen Açık Radyo'dan Feryal arkadaşımıza ve diğer teknik çalışanlara da teşekkür ediyorum. Şimdi programımızı yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ee, sarı gelin parçasıyla bitirmek istiyoruz. Herkes sağlıkla kalsın, sağlıcakla kalın.